Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları İlim, ilim bilmektir. Ebu Derda anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzüne ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona Kardeşim seni buraya getiren nedir? Diye sordu. Adam senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Naklettiğini öğrendiğim bir hadis Cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızları olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler. Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Ebu Musa el-Eşari tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, farklı yapılardaki topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır. Hem kendileri içerler, hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle bunları duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadakayı cariye, faydası kesintisi sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım! Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. Onlarca sahabinin yerleşmesiyle birlikte Şam, erken dönemde İslam'ın ilim merkezlerinden biri haline gelmişti. Ashabın Allah Resulü'nden öğrendikleri bilgileri edinmeye hevesli ilim talipleri, uzak yakın demeden bu bölgeye yolculuk etmeye başlamıştı. Adeta bir ilim seferberliği ilan edilmiş, ilim uğruna sınırları hayli genişlemiş olan İslam coğrafyasının doğusundan batısına seyahatler yapılmaya başlanmıştı. Nice hadis âlimi yetiştirmiş, Şamlı Büyük Hadis Hafızı Ebu Müşir, Dımaşka yerleşen sahabiler içinde Ebu Derda'yı da saymıştı. Peygamberimizin, ümmetimin hakimi dediği Hazreti Ömer'in de, Halifeliği döneminde Dımaşk'a kadı olarak görevlendirdiği bilge sahabi Ebu Derda, Dımaşk'ta yaşamış ve orada vefat etmişti. Tabiinden Kays bin Kesir'in anlattığına göre, bir adam Medine'den yola çıkarak Dımaşk'a Ebu Derda'yı görmeye gelir. Ebu Derda, kardeşim seni buraya getiren nedir? diye sorar. Adam, senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis diye cevap verir. Ebu Derda, ''Sahi başka bir ihtiyaç için gelmedin mi?'' der. Adam, ''Hayır.'' der. Ebu Derda, ''Ticaret içinde mi gelmedin?'' deyince adam, ''Hayır, sadece o hadisi senden öğrenmek için geldim.'' der. Bunun üzerine Ebu Derda, ''Evet.'' der. Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. ''Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır.''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 Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. İnsan için uğrunda yorulmaya, sıkıntı çekmeye değer en hayırlı gaye bilgidir. Bilgi yoluna adanmak, bilgi uğrunda ortaya konulan iradi bir tavra işaret etmekte olup, gönüllü girilen bu yolda, Gerekirse pek çok dünyevi zevk ve menfaatten mahrum kalmayı, çile ve zorluklara göğüs germeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda sadece dini bilgiye ulaştıran değil, insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme götüren yol kıymetlidir. Esasen insan bilmekle yücelir. Yaratıldığında Hazreti Adem'e meleklerin secdesi onun bilgisinden dolayı olduğu gibi, Dünyada da meleklerin insana tazim ve saygısı aynı sebepten ötürü devam etmektedir. İlim sıfatının tecellisiyle ortaya çıkan varlıklar bilgiye, bilene karşı şükran duyguları beslerler. Bilme niteliği insanla var olduğu için bütün varlıklar ona olan şükran duygularını onun bağışlanması için dua ederek dışa vururlar. Alim bilgisiyle çevresini aydınlatır. Abide de ibadetiyle ışık verir. Ancak alimin abide üstünlüğü, aydınlatma bakımından ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Zira bilginin, bireyin sınırlarını aşan ve etrafını aydınlatan bir ışığı vardır. Melekler, kötülüğe karşı çıkma ve iyiliği egemen kılma mücadelesi olan Bedir Savaşı'nda inananlara destek oldukları gibi, ilme talip olana, kendisini bilgi arayışına adayana da yardım eder, ...ve kanat gererler. Zira bilgi peşinde koşmak da Allah yolunda bir mücadeledir. Allah Resulü, ilim için yola koyulan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Sözüyle buna işaret etmiştir. İlim, Allah yoluna çağıran, fertlerin iç dünyasını ve toplumu kötülüklerden arındıran... Fıtrata uygun olanı salık veren peygamberlerin mirasıdır. Bilgi onlardan tevarüs edilen bir zenginliktir. Peygamberlerin mirasına talip olanlar, onların yakınları gibidir. Çünkü miras yakınlara bırakılır. Bu durum, aynı zamanda bilginin aktarılabilir olduğuna bir işarettir. İnsanı doyuracak, kandıracak ve mutlu edecek yegane vasıta bilgidir. Peygamberimizin bu sözü, insanın bilgi sahibi olmasının, hem kendisi hem de diğer bütün varlıklar için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamaktadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve sorumlu kılan yönü bilme yetisidir. İnsanın fıtratında var olan bilme ve bilgi üretme kabiliyetiyle diğer varlıklara karşı elde ettiği üstünlüğünden Kur'an'da şu şekilde bahsedilir. Ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra eşyayı meleklere gösterdi. ''Eğer sözünüzde samimiyseniz, bunların isimlerini bana söyleyin.'' dedi. Cevap verdiler. ''Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bilginin kaynağı, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten, her şeyi bilen Allah'tır. İnsan ancak Allah'ın dilemesi sonucu derin anlayış ve bilgiye ulaşabilir. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her kimin iyiliğini dilerse dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir. Bundan dolayıdır ki Kuranda ilim doğrudan insana nispet edilmemiş, kendilerine ilim verilenler şeklinde ya da Hazreti Yusuf, Hazreti Lut, Hazreti Davud ve Hazreti Süleymanla ilgili olarak kullanıldığı gibi ilim ve hikmet verdik şeklinde Allah'a izafe edilmiştir. Kuranda kendisinden ilim olarak bahsetmektedir. Bununla birlikte vahiy şeklindeki bilgi insanın bilme ve üretme kabiliyetini geliştiren onu açığa çıkaran, insanı düşünmeye, bilmeye, kavramaya teşvik eden, en doğruya yönlendiren ilke ve hükümleri içermektedir. Allah insanı bilgi varlığı olarak yaratmış. Bilgi elde edebilmesi için de maddi ve manevi unsurlarla donatmıştır. Beş duyu ve akıl insana bahşedilmiştir. Kur'an'da hakiki bilgiye ulaşmada aklın kullanılmasının önemine sıkça işaret edildiği görülmektedir. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek ağadır. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak alimler düşünüp anlarlar ayeti bunun güzel bir örneğidir. Müzik Akıl tek başına bir bilgi kaynağı olmasa da bilgiye ulaştıran bir güç ve kabiliyettir. Aklın yanı sıra insana verilen duyular da onun bilme yetisini oluşturan özelliklerdendir. Allah, Size analarınızın karnından dünyaya getirdiğinde bilmeyen bir haldeydiniz. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.'' Ayeti, insanın bilmediklerini kendisine bahşedilen bu duyular sayesinde öğrenebileceğine işaret etmektedir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.'' Ayeti de bir yandan duyuların bilgiye ulaştıran vasıtalar olduğunu, diğer yandan da akıl ve duyuların bilgiyi elde etmede, hakikati idrak etmede sınırlı bir güce sahip olduğunu bildirmektedir. Bu bakımdan insan her zaman ilahi kaynaklı bir bilgiye ve yol göstericiliğe muhtaçtır. İslam kültüründe fıkıh, irfan ve hikmet, bilgi çerçevesini belirleyen temel kavramlardır. Fıkıh, bir çaba, iştihat sonucunda ulaşılan derin kavrayış, irfan, manevi tecrübeyi işin içine katmak suretiyle bilgiye ulaşma melekesini ifade eden manaları idrak etme, hikmetse dengeli olma, orta yol üzerinde bulunma, adalet niteliği taşıma anlamına gelir. İlim elde etmek, hadd zatında sadece bir bilgi yüklenme gayreti değil, aynı zamanda imanla yakından ilişkili olarak, ruhen ve fikren ilerleme çabasıdır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar huşu, derin saygı duyarlar. Ayeti, bilgiyle iman arasındaki bu ilişkiyi güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti de bilgi-iman birlikteliğinin bir başka ifadesidir. Ayetteki soru Allah'ın verdiği nimete nankörlük eden, ona ortak koşan kişiyle gece vakitlerinde, secde halinde ve kıyamda, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden kişinin mukayesesi yapılırken sorulmaktadır. Bilginin artmasına bağlı olarak Allah'a duyulan saygı ve sevginin de arttığının ifade edilmesi, bilginin kalbe, ruha ve davranışlara etkisine işaret etmektedir. Öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun ayetiyle Müslümanlardan Rabbani yani ilim ve hikmet sahipleri olmaları istenmiştir. Ayette özellikle Rabbani ifadesinin kullanılması, Müslümanların davranışlarına etki eden bir bilgiyle Rabbin yolundan giden, ona yönelen örnek kişiler olmaları gerektiği yönündeki bir vurgudur. Rabbani olmak, haddi zatında ilim, basiret ve insanları yönetme kabiliyetine bir arada sahip olmak demektir. Allah Resulü temsili bir anlatımında,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 İlme susamış nice insanlar vardır ki, onlar ilmi alır, aynı zamanda işler ve başkalarının da istifadesine sunar. Kimileri de ilmi sadece kendi gelişimi için öğrenir ve onu içinde saklı tutar. Ve kimileri de vardır ki, ilme hiç ilgi duymaz, bilgiye olan ihtiyacını kavrayamaz. Bilgiye ulaşmak, alim olmak bir emek işidir. İlim tahsili uğruna bilinçli ve kararlı bir şekilde yola koyulan ve bu yolda sıkıntılarını göze alan kimseye Allah, cennetin yolunu kolaylaştırdığı gibi ilmin önündeki engelleri de kaldırır. İlmin kaynağı olan Allah, onu kuşkusuz çalışana, talip olana bahşetmektedir. Sevgili Peygamberimiz, ilim ancak öğrenmekle elde edilir, buyurmuş. i̇bn Abbas da kişi alim olarak doğmaz diyerek, bu gerçeği dile getirmiştir. Kuşkusuz marifet iltifata tabidir. Bilgilenme iki taraflı bir etkinliğin sonucudur. Bilgi verenin çabası kadar bilgiyi almak isteyenin de çabası gereklidir. Son vahyin ilk hitabı oku emriyle başlamış ve insanlar kendilerini yerin ve göğün yaratılışı tabiat olayları hakkında kısacası varlığın her boyutu üzerinde düşünmeye davet edilmişlerdir. Peygamberlerin mesajının özü bilgidir. Nübüvvet geleneğinin son temsilcisi olan Hazreti Peygamber'in öğretisinin temelinde de bilgi vardır. O, kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini belirtmiştir. Peygamberimiz, ''Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven, destekleyen ol.'' ''Beşincisi olma, helak olursun.'' diyerek Müslümanlar için bilgiye dayalı bir hayat anlayışını salık vermiştir. Zira insan, bilgi merkezli bir etkinliğe ancak bu sayılanlardan birisi olmakla katılır. Onun varoluş mücadelesini sürdürmesi ancak bilgiyle mümkündür. Aksi takdirde insanı insan yapan bu temel değerden yoksun kalır ki, bu da onun helaki demektir. İşte bundan dolayıdır ki peygamberimiz öğreten ve öğrenen sevap konusunda eşittir sözüyle bilgi alışverişini insanlar arasındaki ilişkinin temeline koymuş ve bilmeyenleri öğrenmeye bilenleri de öğretmeye teşvik etmiştir. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği şu hadisinde de Peygamberimiz ilim öğrenme ve onu başkalarına öğretme işinin kişiye nasıl üstünlük kazandırdığını vurgulamaktadır. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Onlardan biri Allah'ın kendisine mal verdiği ve hak yolunda o malı harcamasına imkan tanınan kişi, diğeri de Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir. Peygamber Efendimizin bir ilim öğreten kimseye onların sevabında bir eksilme olmaksızın öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir buyurması da bilgi sahibi olup onu aktarmanın kıymetini dile getirdiği gibi bilginin davranışlara yansıması gerektiğine de işaret etmektedir bilginin davranışlara yansıması gerektiğine de işaret etmektedir. Allah Resulü bizzat kendisi ilim öğretme ve ilimle amel etme örnekliğini göstermiş, henüz Mekke'deyken 1. Akab-ı biatinden sonra Medineli Müslümanların eğitimiyle ilgilenmiş ve Kur'an öğretmek üzere Mus'ab bin Umeyr'i ve İbn Ümmü Mektum'u Medine'ye muallim olarak göndermişti. Resul-i Ekrem Medine'ye gelip yerleştiğinde, Büyük çapta bir bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti başlattı. Her fırsatta çevresindekilere bilmediklerini öğretmeye özen gösterdi. Bunun yanı sıra bıktırıcı olmamak için muhataplarıyla özel vaaz ve nasihat vakitleri de belirledi. Bu uygulamadan yeterince faydalanamadıklarından şikayetçi olan kadınların Allah Resulü'nden ricada bulunarak ''Ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen demeleri üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı. Eğitim için her fırsatı değerlendiren Allah Resulü'nün savaş esirlerini bile bu yolda istihdam etmesi hayret vericiydi. Hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir gazvesinde Mekkeli müşriklerden 70 kişi esir alınmıştı. Esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak aralarında fidye ödeme imkanı olmayanlar vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra şu karara vardı. Fidye ödeyemeyen bu esirlerin her biri, ensar çocuklarından 10 kişiye okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalacaktı. Çünkü Mekkeliler okuma yazma bilirlerdi. Medine'lilerse bilmezlerdi Peygamber Efendimiz başka bir seferinde Medine'deki bu durumu düzeltmek için Abdullah bin Said bin El As'ı da Medine'de okuma yazma öğretmesi için görevlendirmişti Allah Resulü'nün zamanında Medine Mescidi Merkezi bir öneme sahipti Mescit ibadetlerin dışında Müslümanların merak ettikleri soruları Hazreti Peygamber'e sordukları, kendi aralarında bilgi alışverişinde bulundukları bir mekandı. Hatta hadis kitaplarına yansıyan kimi rivayetlerde, mescitte tamamen bu amaca dönük toplantılardan ve Peygamberimizin onları teşvikinden bahsedilir. Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir. Ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur. Sonradan mescidin yanı başında sadece ilim talebeleri için ve denilen özel bir mekan ayrılmıştır. Okuma yazma ve Kur'an öğretilen bu eğitim yuvasından yalnızca o dönemde değil, asırlar sonra bile ilim meclislerinde isimleri sıkça anılan İbn Mes'ud, Ebu Hureyre, Ebu Zer, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rebah gibi pek çok alim sahabi yetişmiştir. Suffe, ilim öğrenmek için orada yatılı kalan sakinlerinin yanı sıra, dışarıdan gelen misafirlerin de ağırlandığı bir yerdi. Müslüman olmak için dışarıdan gelenler de belli bir müddet Medine'den ayrılmayıp, Suffe'de kalarak Peygamberimizin terbiyesinden geçerlerdi. Sonrasında aldıkları bu bilgi ve görgüyü aktarmak üzere memleketlerine dönerlerdi. Hicretin 9. yılında, Tebük seferinden önce,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 ve en büyünüzde size imam olsun. Allah Resulü bilginin aktarılması, herkese ulaştırılmasını arzu ediyordu. Benden bir ayet bile olsa ulaştırınız buyurarak genel anlamda Müslümanları bildiklerini öğretmeye, en azından aktarmaya teşvik etmişti. O böyle bir sorumluluğu üstlenen kişileri övmüş ve Zeyd bin Sabit ve Enes bin Malik gibi birçok sahabinin naklettiği hadislere göre Allah onların yüzünü ak etsin diyerek onlar için dua etmiştir. Ebu Derda, Allah Resulünden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki, onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Diğer taraftan Peygamberimiz sadaka mefhumuna getirdiği açılımla, bilgi öğretmeyi de sadaka olarak isimlendirmiştir. O, sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir." buyurarak, aynı zamanda bilginin paylaşılmasının, Müslümanlar arasındaki sadakatin bir nişanesi olduğuna işaret etmiştir. Bilginin sonraki nesillere aktarılması da aynı sorumluluk içerisinde düşünülmelidir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadakayı cariye, faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Müslümanlar, Peygamberimizin bu tavsiyeleri doğrultusunda ve örnekliğinden ilham alarak erken dönemlerden itibaren bilgi üretimi ve aktarımı konusunda hassas davranmışlardır. Müslümanların kaleminden çıkan en eski eserlerde bile bilginin önemi, mahiyeti, ahlak ve adabı, işlevselliği konularında bölümler oluşturulması, İslam medeniyetinin bilgi temelinde inşa edildiğinin bir göstergesidir matematikten astronomiye, tıptan anatomiye, musikiden edebiyata kadar pek çok çeşitli alanları kuşatan geniş bir bilimsel sahada çalışmalar yapılmıştır. Bugün, insanlığın hizmetinde olan bilimsel birikimin temelinde Müslüman ilim adamlarının emekleri olduğunu, sıradan bir bilim tarihi kitabından bile tespit etmek mümkündür. Hazreti Peygamber, ilmin ortadan kalkmasını, ve cehaletin yerleşmesini kıyamet alametleri arasında saymıştır. Fert ve toplumlara nefes veren bilgi, varlık alanına alimlerin eliyle çıkar. Yine onların gayretleriyle gelişir ve hayata etki eder. Alimlerin yokluğunda elbette cahiller söz sahibi olur. Bu durum insanlar için gerçek bir tehlikedir. En çok hadis rivayet edenlerden biri olan Kur'an'ı ve eski kitapları okuyabilen alim sahabi Abdullah bin Amr'ın naklettiği bir hadisi şerifte peygamberimiz bu duruma şöyle dikkat çeker. Kuşkusuz Allah ilmi kullarının arasından çekip almaz. Bilakis alimlerin vefatıyla onu alır ve sonunda hiç alim bırakmaz. İnsanlar da cahil kimselere önder edinirler. Bu cahillere bir takım sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Alimin ölümü alemin ölümüdür sözü ne kadar da doğrudur. Zira alim ölürse bilgi de kaybolur. Alimin ölmesi sadece bilginin yok olması ya da bilgi aktarımının kesilmesi değil, topluma sunulan bir kişilik modelinin, şahsiyetli duruşun, dengenin, hilmin ve hikmetin kaybolmasıdır. Bu bakımdan burada kastedilen alim bir bilgin değil, aslında bir bilgedir. Alimin ölümüyle yok olan bilgi de malumat değil, nitelikli, derinlikli, tecrübe temelli, kalbe zihne ve hayata etki etme gücüne sahip, yönlendirici bir bilgidir. Bilgi bugün her zamankinden daha etkili bir güçtür. Gerek insan-toplum, gerekse insan-tabiat ilişkilerinde bilgi, içinde bulunduğumuz çağa adını verecek kadar etkin ve merkezi bir konuma sahiptir. Bu yönüyle bilgi, insanın bir sınanma aracıdır aynı zamanda. İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirme, Bilginin gücüyle mümkün olduğu gibi, insanları kötüye sevk etme ve onları sömürme de bilgi istismarıyla gerçekleşebilmektedir. Modern dönemde insanlar, zenginleşme ve tabiata hükmetme noktasında bilginin gücünü keşfettiler. Ahlaki kaygılardan sıyrılmış bir vaziyette, alabildiğine hırslı davranan bu çağın insanları, hayvanların, bitkilerin, eşyaların, hatta bilginin, Kısacası, sahip olunan her şeyin kendilerine verilmiş bir emanet olduğunu unuttular. Bilginin teknolojiye dönüştürülmesi olumlu bir durumken, menfaatleri uğruna ellerindeki teknolojik gücü sorumsuzca kullanarak bindikleri dalı kestiler. Kısa vadede insanın hayatını kolaylaştırsa da, uzun vadede yaşam alanlarını kurutacak uygulamaları onayladılar. Kısacası, insanlığın sadece ufak bir kesimini, Geçici de olsa faydalandırma uğruna bilgiyi istismar ettiler. Müzik Esasen bilgi bizatihi hürmete layık ve kıymetlidir. Onu faydasız hale getiren husus kullanım yöntemleri ve gayeleridir. Bu gerçeği kavrayamayan kimseler, sadece akıl ve duyularla elde edilen hususlarla sınırladıkları bilgiyle varlığın hakikatini idrak ettiklerini ve ona hükmetme hakkına sahip olduklarını vehmettiler. Bilginin önemli bir güç ve sömürü aracı haline gelmesi, onun daha fazla kıskanılması ve esirgenmesi şeklinde bir bencilliği de beraberinde getirdi. Bilgi neredeyse alınıp satılan ticari bir meta haline geldi. Oysa bilginin doğrudan menfaate dönüştürülmesi dinimizde hoş görülmemiştir. Nitekim Kur'an ve okuma yazma öğrettiği bir kişiden hediye olarak bir yay alan Ubade bin Samit, Peygamberimiz tarafından uyarılmıştır. Peygamberimiz, bilginin herkesin hakkı olduğunu ve onu paylaşmanın zorunlu bir durum olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır. Değişen şartlar içerisinde kurumsal bir yapıya bürünen bilginin, bir maliyetinin ve bedelinin olması tabidir. Ancak bilgiyi bir sömürü, baskı ve manipülasyon aracı olarak kullanmak, bilgi kirliliği oluşturarak doğru ve gerçek bilgiyi perdelemek ve bunun sonucunda da aslında ruhları ve zihinleri kirletmek asla tevessül edilmemesi gereken bir iştir. Müslümanın ahlaki duyarlılığı kuşkusuz bilgi alanını da içine almaktadır. Bu bakımdan bilgi temelde ferdin kendi iç dünyasının bir inşasıdır. Bilgi üzerinden kurduğu bütün ilişkilerin nihayetinde kişinin kalbini, ruhunu ve vicdanını ilgilendiren bir yönü vardır. Bilgi hem insanın hem de toplumun faydasına dönük bir vasıtadır. Nitekim Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini nakletmiştir. Allah'ım! Kuşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. Kuşkusuz kendini bilen Rabbini de bilir. Yunus'un dediği gibi, ilim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yanlice okumaktır. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları